Allah azim. alamin ve hayy bil hayy ve azim. Rabbim gecemizi mübarek eylesin. Amin. almadan buradan çıkartmasın. Amin. Çünkü çok dualar yapılacak. Sonunda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 ee, i̇nşallah Ekim'in ilk Cumartesi'sinde buluşacağız inşallah tekrar. Çünkü Ramazan-ı Şerif'te her gün dinleyeceksiniz. 3 Ekim, cumartesiye geliyormuş, 3 Ekim'de buradayız inşallah. E şimdi Ramazan'da her gün sohbet var, Yet 30 gün. Dinleyeceksiniz Lale Gül TV'de, canlı. 30 gün sohbet var, Ondan sonra yaz, biraz da köye müe gidin, sıla Rahim yapın, he? Tarlalara, mahsullere bakın biraz, değil mi? tarlaya koy vermeyin. Başkaları işgal eder sonra. Malınıza, mülkünüze sahip çıkın. Temel hüzün var mı? Yok. Dünya işlerinde herkes tetikte. Ahirete geldi mi yatmış aşağı. Onun için e, ben yine de emr-i bil marifi yapalım. Nasihat iyiydi Şimdi birkaç husus var. Önden ilan edeceğim. Çünkü sonundaki duanın tadını bozmamak için ilanlar önden yapacağım kısa kısa sonunda feyizli bir sohbet olacağı için peşinde de dualar ve aminle yatsı namazına kalkacağız inşallah arada bir daha ilanlar efendim icap etmesin diye. Şimdi biz Ahmet Yesevi Hazretlerini ziyaret için Ahmet Yesevi Hazretlerini ziyaret için Türkistan'a gittik geçen hafta uzak yol Kazakistan'ın Çim kentinde, mübarek Büyük Veli, Türklerin en büyük şeyhi tabii ki şah Hazretlerinden falan evvel. şah Hazretleri bile onun halifelerinin halifelerinin halifelerinden istifade etmiş. Kusemata, Hatta, Halil 10 sene Halil yanında kaldı şah Hazretler. Halil Ata, Yesevi tarikatının şeyhlerinden ama Ahmet Yesevi'den bayağı sonra.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 Suriye'nin durumuna baksana. Adam bir bombalıyor 70 kişi, bir bombalıyor 100 kişi. Bütün ehli sünnet ulanlar öldürüyorlar. Bak Suriye'de dün bir kadın ha haberlerde gazetede gördüm yani benim yazdığım gazetede. E orada be, sohbetlerim çıkan kadın diyor ki ya diyor çocuğumun gözü önünde esedim 5 polisi bana tecavüz etti diyor. Gazetede ya Ümmü Abdullah kadının adı Ümmü Abdullah bacımız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 Onu yayınlayacağız inşallah. Ondan sonra peşine Aslan Arslanbap Selman-ı Hazretlerinin torunu, büyük veli, ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hurma ile hırkayı, Ahmet isminde küçük, altı yaşında bulduğu Ahmet Yesevi emanet bendedir dedi, teslim etti. Arslan Baba çok büyük veli. Yani Ahmet Yesevi Hazretlerinin manevi mürşidi, zahirdeki mürşidi bizim silsilemizdeki şeyh, Yusuf-ül Hemedani Hazretleri'dir. Çünkü aslan baba dedi ki ona, zahirde mürşit lazım evladım, Yusuf-ı Medani bu zamanın kutbudur dedi, ona gideceksin. İşte Abdülhalik Gucdüvani'nin abisi oluyor, dört halifesi vardı Yusuf-ı Medani'nin, birisi Ahmet Yesevi'dir, biri de Abdülhalik Gucdüvani, o bizim silsilemizdeki. Bukhara'nın şeyhliğini Ahmet Yesevi Hazretleri yapıyordu, sonra dedi bana manevi işaret geldi, Türk beldelerine gideceğim vatanıma yesi, yesi Türkistan.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 Anladınız mı? Vekili ve görevli bir hoca değil. Bir. İkinci İsmaila ile de ilgili görevli vekil biri vakıfla ilgili biri değil. Dolayısıyla kendi görüşü neyi temsil eder? Kendi bir şeyler diyebilir. Ben rüya gördüm ve gör. Allah hayırlıya çevirsin. Biz rüyasıyla uğraşmıyoruz ki. Bize ne rüyandan seni? Ama bütün haberlere işte İsmaila'nın hocası, İsmaila böyle rüyalarla iş yapıyor falan falan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 Bu işler sonra nereye? Mesela yine fetih kutlamalarında ne yapmışlar? Bize de haberlerde geldi, attılar. Biz burada yoktuk. Efendimiz Hazretlerinin resmini koyuyorlar. Pankarta resim açmışlar. Yahu Mahmut Efendi Hazretleri müceddid, bütün dünyanın gözü üstünde olan bizzat. Her kesimden, her kısımdan kendisini seven var ve gelen var, giden var. Şimdi efendi böyle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 Biz ehl Sünnet'in cemaatinden ayrılmayız. Allah'ın yedi kudreti cemaatin üzerindedir. Dualarımızı yapmayı da biliriz ama gösteriş yapmak, sahalara inmek, Efendinin ismini, resmini tabelalara asmak bu bir e, izinsizliktir, cüretkarlıktır ve Efendi Hazretlerimizin adını kısacası ve e, şeyle hulasa istismara girer. Bunlar uygun şeyler değil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 Ona çok ziyaret ederdi çünkü şeyh Alaydar Efendi'nin ahretliydi. Buyurdu ki biz Sami Efendi Hazretleri ile karar aldık, partiler üstük kalacağız. Siyaset üstü kalacağız. Çünkü bize gelen her partiden adam gelebilir. Sen ona dersen ki şöyle yap böyle yap, adam ne yapar? Namazı da bırakır, cemaatı da terk eder. Bizim derdimiz ehl sünnet. itikadını anlatmak, namaza başlatmak. Haramdan kurtarmak. Zaten adam eli sünnet yoluna geldiği zaman nereye yatacağını bilir mi? E bilir. Herkesin gönlünde bir aslan yatıyor mu? E, yatıyor. E, verir mi eli sünnete verir? En eli sünnet kimse onu verir. Bu bizim işimiz değil. Bizim işimiz insanlara dini anlatmak. Bundan başka bizim vazifemiz yok. Bu istismarları da engellememiz lazım. Bundan herkes zarar görür. Kimseye fayda yok. Anladınız?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 e, bu yokken yalan olur ya. Bütün kurslar benim, bütün medreseler benim. Ama benim yönettiğim bir şey yok. Dolayısıyla buna dikkat edeceğiz. Bak adam Riyanadan Osman Hoca var yine. Allah selamet versin. Bir gün vaazdan çıkıyorum. Bir de baktım tabelada yazıyor cüppeli hocayla hacca gidiyoruz. Halbuki hiç hacca gideceğim yok o sene. <Gülüyor> Allah Allah Bir baktım şöyle tabelaya. Hoca ben dedim ne var? Ben geldim buraya vaza. E ee,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 Senin bir sohbetini, Arafat sohbetini koyarım dedi, sen gelsen ne yapacaksın dedi, sohbet yapacaksın, hazır sohbeti koyacağım dedi. Anladık ama, kaç tane müşteri hoca geliyor diye gelecek, paralar cukka. Arkadaşlar, bu şeriat, tarikat, hakikat işleri istismara gelmez arkadaşlar. Yapmayalım, yaptırmayalım. Lütfen, böyle şeyleri duyduğunuz zaman, bak Bursa'da Ercan Efendi var.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 Ya ya, ne kurbanı topluyorsun Arafat'ta kurbanı, benimle ne işi var ya? Yahu dedi ben senin adını vermiyorum ki. E dedim Cübbeli Ahmet kim? Benim adım Ahmet dedi, Cübbelim de üstümde dedi. Oldu Cübbeli Ahmet, ben dedi Ahmet Mahmud ünlü mü diyorum diyor. Toplamış götürmüş milleti kurbanını ya. Arkadaşlar ben bunları ilan etmek bile istemiyorum, utanıyorum. Utanıyorum ama ilan da etmeyince bunlar memleketi sardı ya.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 E şimdi iptal oldu elhamdülillah, yani o isim iptal oldu. Ama adamlar başka isimden çıkabilir. Yahu başka isimden çık, niye Mahmut Efendi'nin resmini koyuyorsun? Niye İsmail Ağa'nın adını koyuyorsun? Niye Cübbeli'nin kartını basıyorsun kardeşi? Biz bunlardan davacıyız, berat gecesinde de hakkımızı helal etmiyoruz. Bu istismarı bıraksınlar, tevbe etsinler, kullardan ne paralar almışlarsa haklarını yadetsinler Kimsenin bu şeriatı, bu tarikatı, efendim aktif siyasete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 Kolay bir şey telefondan 5 lira on lira kolay bir şey. Mübarek Berat gecesi mesela niyet et çap. Şey bu gece çek mesela bile sen bu gece verdin. Değil mi? Berat gecesinde vermekle de mi? bir senek sadakaya bedeldir. Efendim bu şekilde hizmet edersiniz inşallahu Rahman. Bunun dışında dersimize başlıyoruz. Allah Teala Hazretleri bu gecemizde cümlemize fazlı keremiyle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 3'te biri kaldığında Yencilü Rabbuna tebarak ve teakkule leyletin ila semaetün ya birinci kat semadan her gece tecelli var ama ne vakit hayne yebqa sülünü'l-âhiru gecenin son üçünde yani birlere ikilerden sonra ama berat gecesinde ne buyuruyor hadis-i şerif li <gülüyor> gurub güneş batar batmaz Allah'ın tecellisi başlar şu anda teheccüd seher vaktindeyiz böyle bir gece bir daha yok senede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 Neydi? Pazar. Pazarı tutsaydın 10.000 bin senelik ibadet sevabı, oruç sevabı var. Bugün tutanlara ne var? Yüz bin sene. Bugün tuttunuz ya. Kiminki karambola gitti şimdi? Kazandınız. Bugünkü günü tutana yüz bin sene. Hatta Allah'a ezra miyeti elbisene. Hazreti Enes Merfuhan vaat ediyor. Peki yarın tutana? bir Ama bugünün tutmaya emir yok. Yarın tutulmasını emretti.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 13'ün geçmiş ümmetleri de geçirecek bizi cennette öne alacak bizi. Nasıl öne alacak? Katlamayı bize vermiş. Sebap katlamasıyla bizi öne alacak. Üç yüz bin sene ecir vermiş. Yarınki oruçlar. Evet, hadis-i buyuruyor. "İza kanet Leyletü'n-Nis Şaban, Şaban'ın 15. gecesi olduğu zaman fekumû <gülüyor> Leyla gecesini ayakta namazla ibadetle geçirin. Rasûmunâra." <gülüyor>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 evinde yaptığı aynen yazılır. Farz namazlar değil, farz namazları ikiye indirmiş zaten, onları kılacaksın. Hastayken, sağlıklı zamanında tuttuğu oruç, kıldığı namazın nafileleri yani aynen yazılır. Farzlarda biliyorsunuz, seferde de olsan kılacaksın, hastada olsan kılacaksın, başın sallanıyorsa kılacaksın yani. İma ile de olsa kılacaksın. Farz namazlarda izin yok. Ama komadasın, o zaman mazursun. Evet, şimdi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 Muhammed Dün falan okur, Eşhedü Önne Muhammed Dün falan okur Yanlış okur Muhammed der Resulullah, onu yanlış okur La ila illallah derken Muhammed Dür olacak der okur Kelime-i Şehadeti yanlış okur Abdesi bilmez, guslü bilmez Ama üçten dokuzayı bilir Köydeki de bilir, gidebilir Namaz yok, abdest yok Ağzını açtım üçten dokuza Ya ne nikahsız adamsın sen ya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 3 Yasin'den sonra 10 kere dua var. O duada ne diyor? Eğer ya Rabbi beni inkün kunteke tepten işkiyene ve mahruma ve patru'dan muktaran rızk sen beni bu sene imanını kaybedecek, mürtet olacak biri olarak yazdıysan, hayırsız, bereketsiz yazdıysan, kapından kovulmuş yazdıysan, rızkı kısıtlanmış, daraltılmış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 Bir bakıyorsun adam sapıtmış. Hoca sapıtmış ya. Ayet inkar ediyor hoca. Geçen sene düzgündü, bu sene bozulan hocalar var. <gülüyor> ne yapacağız? O zaman Allah'a sığınacağız. Allah imanlarımızı bize bağışlasın. Amin. Ha buna amin de. Şimdi öbürüne de amin dedik ama yerinde okuyacağız inşallah. On kere ben cemaatlan altı rekatı kıldıraymışım da, üç Yasin'i de ben okuyamışım da, on, on duayı da ben okuyamışım. Bunlar sadece amin diyecek. O zaman da ne, ne, Nasrettin hocanın bir hikayesi var biliyor musun? He? Onu unuttum ben de ya bütün ayet hadis hikayeleri hep unutuyorum ya fıkraları fıkraları. Bir öyle bir hikayesi var yani. Adam geldi ondan hak iddia etti. O da bir şey mi yapıyordu? Ne diyordu? Tahtamı yontuyordu. Bir şeyler ediyordu. Sesli bir iş yani. Pat küt falan falan. Bu da orada ona yardım için mi? Hı, Hı demiş yani. Ole vuruyormuş. O da ona kuvvet veriyormuş. Ha bana şimdi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 Her geceyi Kadir bil. Nasıl olacak adam her gece sabaha kadar kılavas ki? Onun için ben diyor Mevla 15. gece diye belli ettim. Bir geceki duanız bir senesi kurtarır diyor. Anladınız mı meseleyi? Fîhâ yufragu kullü emrin hakim. Her önemli mesele, hakim, hikmetli, muhkem mesele, kazıye muhkem ne demek? Sağlam hüküm ve son karar. Hani ne diyor? Son karar Son karar. Ne zaman bitirilir? Ayrılır, seçilir. Berat gecesinde. Peki bunun hadisten delilimiz var mı? Var. Ökrimer radıyallahu yalan bu hadis tefsinde söylüyor. Aşar adı yalanı havaldemiz. Yine Hadi şerifte beyan ediyor. Ne buyuruyor? fi getin nasıl Şaban? Şabanın on beşinci gecesi. Yübra mu emruz seneti. Bir senenin bütün kararları kesinleştirilir. Ondan evvel sulu bırakıyor.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 Ondan sonra hocam ben ne var? Bizim karı geçen sene senin dediğini yaptı. Eee? berata çıkmadan öldü. Ne yapalım şimdi? Hastane masraflarını ben mi ödeyeceğim? <gülüyor> ben ne bileyim senin karı nasıl okumuş ya? Ben sana namazı doğru kılarsan şartı var, şurdu var, huşu var, huzuru var, kıraatı var, tilaveti var. Yasin bu ya. Üç defa okuyorsun. Ben bir Yasin'i kaç dakikada okuyorum, sen kaç dakikada okuyorsun? Hafız değilsin, bir şey değilsin.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 Ölülerle diriler birbirinden ayrılır. Veyyüktebul hat. Bu sene hacca kimler gidecek bu gece belli. Halbuki adam diyor ki diyanetten Kur'an çıktı. Parayı da yatırmış. Diyanette nereye yatırmış Allah ıslah eylesin tabii ayrı dava. Parayı da yatırmış. Adam diyor ki ben bu sene gidiyorum. Ama berat gecesine yazılmış hacca gitmeden ölüyor. Onun için adam diyor nikah kıyar.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 Tabi sahuru son 20 dakikada yetmez mi size 20 dakikada? Ne yiyeceksin, bir öküz mü yiyeceksin mübarekadan? 20 dakika kime yetmez? Ona oraya kadar namaz. E işte 100 rekatı var o cevende sığmaz, yetmez. Efendi Hazretleri buyurdu ki gündüzü de aynıdır. Devam edip sayıyı doldurursunuz. Yani yarınki gün de o 100 rekat tamamlanabilir. Ta ikindi kılana kadar. ikindi ezanına kadar demiyorum. Sen ikindi kılana kadar. İkindinin müstahap vakti ne zaman? Bir saat biçerek kala akşama.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 Hepsinin müjdesini çorba yapıp da 12 rekata toptan veremem ki. Onun kaydı, bunun kaydı. Anladın? Ama 12 rekata kadar var. Gördü. 12 rekatta günahları silinir, ömrüne bereket verilir diyor. Mesela 12 rekat. Bir 14 rekatta var, çok muazam. 20 hac, 20 ömre o hadis kuvvetli. onu söylüyor. Ama 100 rekatta. Cehennemden beraatıdır, vesairidir. Zaten beraat gecesi niye oluyor? Bin kulüvallah okumaktan. On ihlas ile yüz rekat. Ama bir adam derse ki, ben bunu ne yapayım? İşte yirmi ihlas okuyayım, elli rekat. Caizdir diyor. Maksud nedir? Maksat bin kulüvallahın tamamlanmasıdır diyor. Anladınız mı? Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? Men kara kulüvallahı elfa merre fecra nefsü min nare bin kulu okusa bir kimse bir gecenin içerisinde ya gece şartı yok bin kulu okusa canını cehennemden satın almıştır bir hadis ev diyor 50 kulu Allah okuyanın 50 senelik günahı silinir hadistir bu evet hadislerde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor men qaraa alfama raten lem hatta araka min el cennet öbür hadisin kaynağını arıyor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 Hasta olan. Ama ben yoruldum. Tamam yarısı oturur e Gece bitmedi. İşraktan sonra serbest. Öğleden sonra serbest. Ta ikindi kılana kadar beraatın günüdür. İnşallah Rabbim müjdelerine nail eylesin. Evet. Hazreti Ali Efendimiz'e rivayet hadis-i şerif i̇bn Mace'de geçiyor. Ne buyuruyor? İdâkânet leyleti nısfı min Bu husustaki en kuvvetli sahih hadis budur. Bundan kuvvetlisi yok. İbn Mace olduğu için Kütüb-i Sitte'de Şaban'ın yarısı olduğu zaman gecesi fekumu leyla geceyi kıyam. Kıyam namazın kıyamı işte onun için ayakta okulu Allah'lar boşuna değil kıyam yapın. Vesumu yevma gündüzünü oruçlu geçirin. Fe Allah tebaraka ve dünya Güneş batar batmaz her gece üçte ikisi geçince beraat gecesi güneş battığı anda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 Ela mümster zikin, Rızık isteyen var mı? Ferzuka rızık vereyim. Hey gidi millet. doldurmuşlar mitik beydanlarını. Atış serbest. 1500, benden 5000 bin. O bir tane var ya. Şii olmuş o, ne Şii'dir o? Ne zındıktır o? Hazreti Ebubekir Ömer'e konuşur o. Şu an akşam ben de jellat diyor o, ne sapıktır o?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 elhamdülillah. Tane istiyorsun kardeşim ya? Başbakan olmak mı istiyorsun yani? Ne yapacağız senin şimdi biz? Mübarek Müslüman. Belasız yaşa işte. Ekmeğin önünde daha ne istiyorsun? Rabbine ibadet edesin. <gülüyor> Kim ne isterse bu gece ne olacak? Mutlaka verilecek. Peki istisna var mı? Ne uçtu oraya ya? Sizin ilanlar efendim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 Berat gecesi af olmayacaklar. Şimdi orada yirmi kadar mesele var. Yirmi kadar. Madde hadislerde belirtilmiş. Berat gecesi beraat alamaz. Ama o gece bile tevbe edip bir daha yapmamaya söz verirse beraatını alır mı? Alır. Onun için o yirmi madde tabii geçen sohbetti. Saydık. Bunlar akrabayla ilişkiyi kesme bizde çok var. Sıla-i rahim. Hele ki muhtaç fakirleri aramak, sormak, hal hatır etmek.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 İnnelillahi fiyazi liylete utaka minen nar Bu gece cehennemden Allah'ın azatlıları olacak. Ne kadar Kel kabilesinin koyunlarının tüyleri kadar. Dedim ya Resulullah niye Kel kabilesi Araplardan onlardan fazla koyunu keçisi olan yoktur buyurdu. Yani ne kadar koyun keçi var dağları kaplamış. Her birinin kılları kadar beraat alacaklar. Bu gece biz beraat alamazsak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 Bir kere duymakla, ya en zeki oydu. Ezberledim, dedim, evet ezberledim. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellemine ve Onları iyi belle, insanlara da o duaları öğret. Fehine Cibril aleyhisselam emaraniye nebkuravunne ve uraddidevunne fissücud Cebrail aleyhisselam bana geldi, dedi ki bu duaları secdede tekrar tekrar söyleyeceksin.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 194. sayfede bunu ya biri okusun siz de demin dediğim gibi tekrar edin ve böylece bu emir yerine gelsin. Dedim ya Resulullah diyor sallallahu aleyhi ve, ve rahat Beraat gece sabaha kadar kıldı. Ayakları şişti, ödem tuttu, su tuttu. Başladım ayaklarda ovulamağa. Dedim ya Resulullah niye kendinize bu kadar zahmet veriyorsunuz? Geçmiş gelecek bütün günahlarınız bağışlanmış. Sizin hiç günahınız yok, Bu Efe lâkûnâ abiden şekûrâ. Ey Ayşe, Allah en büyük iyiliği bana yaptı. En çok şükrü ben yapan bir kul olmam gerekmez mi? Onun için Rabbimizin üzerimizde çok iyiliği var. Aman aman aman, kâinatın efendisine sallallahu aleyhi ve sellem, bu gece kıyamlarda bulunalım. Evet, şimdi Türkçelerini söyleyeyim. Enes i̇bn Malik Hazretlerinden rivadetine hadis-i şerif. Resulullah buyurdu, sallallahu aleyhi ve sellem, Erba'u leyalin leyaliğinneke eyyâminne. Dört gece vardır. Geceleri günleri kadar faziletli, günleri geceleri kadar faziletli. Yubirullahu fīndel kasem ve yu'tīqu fīnennas. Ve yu'tī fīnennel cezîl. Allah Teala bu dört gecede ve 4 günde yarınki günü de söylüyor. Allah adına ya Rabbi senin yüzü süün hürmetine, zatın bahşı hakkına, Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve hürmetine kim böyle Allah'tan isterse yemin kasem edip Allah onu yalancı çıkartmaz. O istediği, e, Allah'ın isimleri, sıfatları hürmetine, peygamberleri, velileri, dostları hürmetine onu doğru çıkarır. Mutlaka verir. Boyunları cehennemden azat eder, bol bahşişler ikram eder. Bu dört geceden birini konuşuyorum şimdi, Berat gecesidir. Bu dört geceden biri bu gecedir. muazim Cebel hadisinde, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, مَنَحْيَا لَيَا عَلِيَا الْخَبْسِ وَاَجَبَتْ لَا اُلْجَنَّةِ Senede beş geceyi ibadetle ihya, edebilene cennet kesinleşti vacip oldu. Bu beş geceden de biri yine Berat gecesidir. Ebu Umamet el-Bali radıyallahu "La hamsu layalin la 5 gecede yapılan dualar reddedilmez. Bu öbürlerinde değişiklikler var. Kiminde Receb'in ilki giriyor, kiminde Arefe giriyor. Onları söylemiyorum. Şimdi gecemizle alakalı. Onları o gecelerde söylüyorum. 5 gecede dua reddedilmez.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 Akıllılara kaç bayram var? Ramazan-ı Şerif bayramı? Kurban-ı Şerif bayramı. Öyle Nevruz, Mircam, bilmem ne bu bayramlar asılsız, astarsız. Anladın mı? Hadis-i Şerif'e göre iki bayram gecesiyle Biri yakınlaştı Ramazan iki bayram gecesiyle Bir de berat gecesini, ne oldu senede? Üç gece Bu hadis, İbn-i de geçiyor Her kim ibadetle geçirirse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 iman kelimesini okuyabilecek inşallah. Tamam. Onun bu gecenin böyle işleri var. Aşar radıyallahu anh'a ne adan var? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem işittim buyuruyor. Senede dört gecede Allah bütün hayırların kapılarını ardına kadar açar. Bu dört geceden biri berat gecesidir. Evet. Hazreti Aleveniz buyuruyor. Ben bir adamın berat gecesinde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 Ondan sonra aydınlandı mı Hoca ben diyor, imsaha bir saat geçti. İmsaha bir saat geçti, yiyin diyor, ey cemaat diyor. Karıları kuruları da toplamışlar. 20 dakika kalana kadar mı ne? Yedirdiler milleti yani. Yani bir sene öyle bir tatbikat yaptılar. Allah şerlerinden muhafaza eyle ya. Milletin Ramazan orucunu yediriyorlar ya. İmsak yazıyor orada. Biz havada yine buna şahit olduk. Geçen gece.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 Ya Rabbi ümmetimi cehennemden berat ver, azat ile. Mevla buyurdu ki ümmetinin üçte birini senin şefaatinle azad ettim. Olmaz ki üçte ikisi kaldı. On dördüncü gece yani hangi gece? Dünkü gece. Duati mevla buyurdu, ahtaktu bir şefaati ke nisf ümmeti nar. Ümmetinin yarısını senin şefaatinle cehennemden azad et. Yetme. Bu gece ne oldu bu gece? Sabaha kadar muracaat etti, kapıyı bırakmadı. Mevla Cibrin aleyhisselam'ı yolladı. İnna a'teke cemî'e ümmetike minen nârbi şefaat. Senin şefaatinle bütün ümmetine cehennemden beraat yazdı. Ancak hasmı olanlar hasmını razı edecek şartını koydu. Deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Ya Rabbi hasmı olmayan mı var?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 Ona 70 bin melek gönderip selamlar verdirecekler, muzafa edecekler, sura üfürülene kadar ona dua edecekler. Kıyamet günü mahşere evliyaullah ile beraber haş olacak. Ve Allah Allah Allah Allah. Ona uykusunda yüz melek gönderir. Sen onu hatırlarsın veya hatırlamazsın, mutlaka gelir. 30'u cennetle müjdeler. Ekseriyeti ölmeden evvel olur bu. Son ölüm uykusunda. Ama dünyadan çıkmadan 30'u cehennemden beraat verir.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 Yüz kere namazın içinde veya dışında kulüvallahı okusa Kütübetlev beraatüm minennar Cehennemden beratını alır diyor e hocam ben de madem yüzle oluyor niye bize bini dayatıyorsun? Ya kardeşim sen ne anlamıyorsun? O kadar ilave müjde saydık sabahtan beri O ilave müjdeler bine Anladı mı şimdi? E ben şimdi bu rivayette sadece cehennemden beraat yazıyorum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 Belleri büküldü ya, temizlikten canları çıktı ya, elleri çamaşır suyundan perişan oldu. 70.000 hizmetçi, 700.000 hizmetçi. Cennet nasıl bir yer arkadaş? Ama şimdi ben sana yüz kulu da bunu diyemem ki. Yüz kulu valla kılınan cehennemden beraatını alır. Beraatını alır ama cennette de bu kadar köşk alır mı şimdi? O mesele ayrı bir şey. O bin kulu kılınan da var. Ben sana indirim kendi kafama yapamam ki. Şimdi şunu amel edelim inşallah. Hazreti Aleve mizderi vaat. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm diyor. Bak kalktı 14 recat kıldı. Bu 14 recatta sure var mı yok? İstediğinle kıl. Namazdan sonra oturdu. 14 Fatihah. Gerideki geceler sayısınca geriyi tamamlıyor. 14 Fatihah. 14 kulüvallah. 14 felak 14 naz.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 Namazını bitirdi. Dedim ki ya Resulullah yaptığınızı gördüm. Bu Berat gecesinde bunun fazileti nedir? Buyurdu ki men sana misl raite. Gördüğün gibi yapana kaneluki hacce meburur ve kıyam 20 sene. 20 sene sıralı oruç yazılır. 20 tane de makbul hac yazılır. Bak hacca gittin kaç kere? 30 kere. Belki de biri bile kabul değil.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 Günahları silinir, ömrüne bereket verilir. Ben şimdi size 100 rekatı da kılamam, kılamıyorum diyenlere e, de olsa 100 rekatı kılanlara da olsa tavsiye ediyorum. Bu hadislerin tümünden çıkarttığımıza göre ha bu şimdi okuyacağımızı söylüyoruz. Şimdi 14 rekattaki en kuvvetli kaynaklarda Beyhaki'de falan geçiyor. 14 rekatta sure söylemiyor ama yüz'e de başlayanlar 10 ihlasla kılsa bu 14 rekatı. Veya 100'ü kılamayacak olanlar yine 14 rekatı kılsa. Bu 14 rekatın her birinde de 10 kulüv Allahu Zor mu? Değil. 14. Yani hadiste ne okursan oku diyor. Ama öbür müjdeleri de toparlarken 10 kulüv Allahu kılsak 14 rekatı diyorum sana. Ondan sonra 100'e devam edeceksen de 14'ten sonra otursan anladın. 14 Fetih, 14 Kulhu Allah, 14 Felak, 14 Nas, bir Atekl Kürsi, bir İleke Ca'k. Sayfa 169 benim kitapta, Şaban kitabında 169. 2 ayet kısa. Bunu okusa ilerisine devam ederse etsin namaza. Devam edemese bile ömrüne bereket gelir mi? Günahları silinir mi? 20 tane makbul hac 20 tane 20 senelik oruç sevabı alır mı? Alır. O zaman en azından bu 14 rekatı 10 kulüv Allah ile kılarak bayağı bir müjdelerin geriden eksik kalanından o binden aşağı bayağı bir ha cehennemden beraat da oluyor. Neden? 14'ten 10 kulüv Allah 140 eder. Zaten 100 kulüv Allah okuzduğu zaman ne oldu? Beratı da aldı. Ama daha fazla köşk, saray, hizmetçi cennette zenginlik istiyorsan anladın mı? 1000 kulü ile kılıyorsun. Onda Allah Teala nasip edenlere ediyor? Gece yetmeyenlere gündüz yeter inşallahü Çok müjdeler var yani. Şimdi dünya işinde ne bileyim ben? Desek ki mesela 100 kulü Allah okuyana 60 metrelik bir daire vereceğiz. 1000 kulü Allah okuyana 100 metrekare. Bir oda fazla. Vallahi bir oda fazla diye bin kulü okur mu? he Sen ne diyorsun hoca? 70 metre ile 100 metre arada o 20 milyar fark eden ya Ben de o 20 milyarı 20 sene denkleyemem. İşte. Araba. Değil mi? At arabası değil gibi beymur. Model model arabalar var. Bin okuyana ya hoca beni de bin ne ya? 10 bin okusam ne veriyorlar? Hemen onu sormaya başlar.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 Hemen ilk yapacağınızı söylüyorum, ilk yapacağınız. Allah dostları evliyaullah, halefin seleften tevarüs ettiği, bütün evliyaullahın naklettiği, Berat gecesi, şu sayılanları yaparsa, bütün istekleri kendisine verilir, muradı asıl olur. Şimdi, bir Fatiha, altı kulü Allah dikkat! Bir Fatiha, altı kulü, iki rekat namazı kıldı. Peşinden ne okuyacaksın? Yasin okuyacağım, bir Yasin. İki rekat kıldın, oturdun. Birinci Yasin, ne niyetle okunursa kesin olur hadişerim. Birinci Yasin, ömrüme bereket. Bir daha seneye kadar yaşayayım arkadaş. Şimdi ölmenin zamanı değil. İslam'a hizmet edeceğiz. Değil mi? Yemek için yaşamıyoruz. Vazifelerimiz var. Kimi Çoluk çocuğumuz var. Kızlarımız var, evlendireceğiz. Değil mi? Yoksa...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 Üçte Yasin. İlk yapacağınız bu. Çünkü kaza kader meselesi bu. Ondan sonra bir dua var. Beraat gecesi duası. Dergide 80. sayfede Dergi yeni çıkan dergide yani. Şu anda yeni çıkan Dışarıda da bulabilirsiniz. Size de abone geliyor. Dergide 80. sayfede Efendim Şuraya da bakayım Kitabı da bazısı dergi alamaz. Der ki bende kitap var. Nerededir der? O nerede? Ona da bakalım söyleyeyimse de. Onu da bu bakalım hoca bende. Dergide işte kitapta bu altı kaza kader namazı nerede? Sayfayı verelim. Dergide 80. sayfada bir dua var. İlaici cuduke delleni aleyk. Bu dua kaç kere okunacak? 10 kere okunacak. Bu duada ne diyor kısacası?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 Birinci kat semadaki iş mahalisi meleğe, yine bazı görevli dosyalar teslim ediliyor. Rabbim o dosyalarda değişiklik yapmaya kadirsin ya Rabbi. Benim de bedbahslüğümü, mahrumluğumu, fakirliği mi, hakirliği mi sil Allah'ım. Bunu Gece'deki Habibine 18 bin alemde tecelli etti bu gece Allah Teala. 18 bin alem Üftade hazretleri diyor. O yüz recat namaz diyor. 18 bin alemdeki tecellinin şükrü içindir diyor.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 İlahi Cüüdüke duası var. Ha burda, hayırlı kaza kaderler için 195. sayfede tarif ediliyor namaz. Dergisi olmayan kitaba bakacaksa Şaban Seri kitabında 196'da dua. O alt rekat namazı Yasinleri de 195'te söylüyor. Dua 196, 197, 198'e geçmiş. 10 kere tekrar ediliyor.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 korkuyorum. Ölüler ölüler gelir dedin şimdi uykumu da kaçıracağım. E derdimiz zaten uykunu kaçırmak mı? Mübarek adam ha. <gülüyor> Uykun kaçsın ki namaz kılsın. Ölüler için de istiğfar edelim. Salavat selam 219. sayfa kitap. Bir salavat selam var. 100 kere okusam Berat gecesi mutlaka Rasulullah uyan da Efendim Berat gecesi yapılacak bazı ameller. 222, 223. Berat gününün orucu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 Şu mübarek gece hürmetine Senden af istiyoruz, mağfiret talep ediyoruz. Ya Rabbel alemin Ve ya gayren nâsırîn ve ya gayren fâtiîn Allah'ım bir daha da o günahlara dönmeyi bize nasip etme ya Rabbi. İmkânlar verme ya Rabbi. Maniler çıkar ya Rabbi. Günah yazma bir daha bize ya Rabbi. Kazağımız, kaderimiz bir senelik bu gece takdir olunuyor. Bu sene bize seni kızdıracak amel yazma ya Rabbi. Kul kusursuz olmaz.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 Suriye'deki mücahitleri, muhacirleri kalasayla, zalimleri, kafirleri kahreyle, Amin. bu sene şu Esed'in düşmesini takdir eyle, şu Suriye'deki Müslümanları, muhacirleri vatanlarına dönmesini nasip eyle, Irak'ta, İran'da Ehl-i Sünnet'i galip eyle, yarın. bu mübarek senede şu Şia'yı tarumar eyle, Yemen'deki Ehl-i Sünnet'i aziz eyle, Amin. bu Husilerin belasını def eyle, vatanımızda İslam vatanları iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle.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 E, bu Türkiye bütün dünyanın gözü burada ya Rabbi. Bütün İslam ümmeti perişan halde bizden yardım bekliyor. Şu Türkiye'yi ehli sünnet üzere dimdik durmaya muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Kaim eyle ya Rabbi, aziz Amin. eyle ya Rabbi. Amin. Vehhabilere, selefiyelere, şiaya yakın olanları başımıza getirme ya Rabbi. Amin. Ehli sünnet dışı itikadı olanları başımıza yükleme ya Rabbi. Amin. Onların belasıyla bizi uğraştırma ya Rabbel alemin. Amin.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 Önümüzdeki Ramazan'da çok değişiklikler nasip eyle. Allah Bu milleti yeniden dinle taatına döndür ya Rabbel Alemin. Allah'ım sen fazla emine. Türkiye Cumhuriyetlerindeki hapislerindeki hocalarımızı kurtar ya Rab. Allah'ım Allah Allah Yahudinin hapishanelerinde on binlerce Müslümanı kurtar ya Rab. Mısır'daki Allah hapishanedeki mazlum Müslümanları kurtar ya Rab. İdam cezalarından halasayla ya Rab. Allah'ım Allah dünyanın neresinde Müslümanlar? Yahu saymakla bitmiyor. Evvelce bir Filistin diyorduk, şimdi yirmiye otuza çıktı çarşaf.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 Ehl-i sünnetin el cemaatın tümünü bu dualara ilhak ile. Amin. amin diyen dilleri nar-ı cahimden Amin, amin. Allahım amin. Ya Rabbi, aylar sonra Ekim başında da yeniden Bursa'ya hayırla dönmemizi nasip eyle. Ramazan-ı güç kuvvet ver, tesirli sohbetler yapabilmemizi nasip eyle. Allah'ım nefsaniyete uymaktan, kibirden, gururdan, ucuktan bizleri muhafaza eyle. Amin. Sevgili Efendi Hazretlerimizin başımızda daim eyle. Amin. Yokluğunu gösterme ya Rabbel alemin.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 sizlerden ayrılacağız. Amin. Subhan rabbil aliyil alimil vehab. Elhamdülillahi rabbil âlemin. salatu ala murselin ve âlihi ve ala ve Ve min min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 وَسَلَّى اللّٰهُ تعالى وَسَلَّمُ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ خَلْقِهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ Amin İlahena ta'arraza ileyke fiyadî illeyletil muta'arrizuun ve qasadaka ve emmele ma'rufeke ve fadleka at ve ragıbe ilâ ve keramike ar-rağibun ve leke fiyadî illeyleti nefahat ve ve ve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 رجعنا من أول فرع عبادك واجعل خلقك حظا ونصيبا وقسمه وهبه وعطيه في كل خير تقسمه في هذه الليلة وفي ما بعدها Min nûr întehti ev av râhmet întenşuru ha, av rizq întebşutu, av zurr întekşfu, av zem întekfiro, av şiddet întedfâuha, av fîtne întacrfluha, av bala întarfâuha, av muhafat întemûn bîha, av âdû întekfihi. ve maffîkîn Allahümme limetârim ve وَالسَّعَةَ فِي الْأَرْزَاقِ وَسَلِّمْنَا مِنَ الرِّزِّ وَالشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ Amin. Allahümme inne leke nesemâti lûtfin اذا hebbed alâ meryız-ı gafletin şefته inne leke اذا tvecjhed ilâ esîri heven atleqatahu و inne leke اذا lâ hafad gharigan fî bahri zalâletin enqadethu و inne اذا اخذت بيد شقي يسعدته وان لك للطايف كرما اذا طاقت الحيله لمذنب وسعته وان لك فضائل منعما اذا تحولت الى فاسد اصلحته وان لك نظرات رحمه اذا اظهرت بها إلى غافل فنفحنا من عطفك البفي نفحة تطلق بها أسرنا من مثاق شهبتنا، فالحزنا رحفزنا بعين عنايتك ملاحظة تنقذنا بها متنجينا بها من بحر الضلال، وأتنا من الله كرحمة في الدنيا والآخرة تبدلنا بها سعادة من شقاء، فسمع دعائنا وعدج الإجابتنا وقبض حاجاتنا، فش في مرضانا. رافعنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وهب لنا من كرمك وجودك الواسع ما ترزقنا به الانابه اليك مع صدق اللجئ وقبول الدعاء و سهل بابك للدعاء يا جواد يا كريم حتى يتصلق قلوبنا بما عندك وتبلغنا بها إلى قصدك يا خير مقصود فاكرم معبود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 ولا تقدر علينا فيها معصية ولا زلة ولا تثبت علينا فيها ذنبا ولا تبلنا فيها إلا بالتي أحسن ولا تزين لنا جرات على محارمك ولا ركونن إلى معصيتك ولا ميل إلى مخالفتك ولا تركا لطهاتك ولا استخفافا بحقك ولا شكا في رزقي فنسألك اللهم نظرة من نظراتك ورحمة من رحماتك Fa atiye min atiyatik alatifa varzuk nā min fazdik vekfinā şerr halikka, vahfaz aleynā dīn el İslam, vahfaz aleynā dīn el İslam, vahfaz aleynā dīn el İslam, bânzur aleynā bʿaynik اللهم ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الهنا بتجلي العظم في ليله النصف من شعبان الشهر الاكرم التي فيها يفرق كل من حكيم ما يبرم اكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم. ''Elle-te yufraqu fiya emrin hakeemim ve yufram. Iksif anna min el belâ'i ma ne'lem ve ma la ne'lem ve agfir lana ma ente bi'a'lem.'' ''İlahenâ bit fi leyle-til nis-fi, şarban al-şehri l te yufraqu fiya kullı emrin hakeemim ve yufram. Iksif min el belâ'i ma ne'lem ve ma la ne'lem ma ente bi'a'lem.'' Allahümün nâne se'elüke min hayrı ma Ve min şerri ma Ve min kulli ma إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم وما لا نعلم ونستغفرك لما نعلم وما لا نعلم اللهم إن العلم عندك وهو عنا محجوب ولا نعلم أمرا نختاره لأنفسنا وقد ففوظنا إليك أمورنا ورفعنا إليك حاجاتنا ورجوناك لفاقاتنا وفقرنا فارشدنا يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم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 ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Vesallallahu teala ala seyyidina Muhammed Dualarımızın kabulü, hayırlı muratlarımızın gerçekleşmesi için buyurun. عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين فسلام على المرسلين والحمد لك يا رب العالمين